İnsandan alternatif modernlik eleştiren teoride teknoloji soruşturması ve özgürleşme problemi. Şimdi 20. yüzyılda tartışılan teknolojiyle ilgili temel bir problem var. O da şu teknolojinin bir otonomisinin olup olmadığı tartışması. Yani ne demek bu? Teknoloji artık kendi belirlenim alanını yaratabilecek bir güce ulaştı mı ulaşmadı mı? Böyle bir tartışma var. Yani bunu sadece eleştirel teori geleneği içindeki isimler değil. İşte Heidegger'le yapıyor örneğin. Önlü çerçeveleme kavramı vardır onun. Ee, onun dışında Jacques Ellul yapıyor. Ee, Habermas yapıyor bugün bahsedeceğim işte Andrew Finberg böyle bir tartışma yapıyorum. Yani 20. yüzyıl özellikle tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan temel bir tartışma. Teknoloji gündelik hayatlarımızı artık bütünüyle belirleyen bir noktaya geldi mi? Gelmedi. Dolayısıyla bu, burada aslında iki temel problem var. Bunlardan bir tanesi teknolojinin kendine özel bir alan olup olmadığı, bir alana sahip olup olmadığı, bir otonomisinin olup olmadığı. İkinci olarak eğer böyle bir otonomisi varsa teknolojinin bunun sınırı nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Yani hayatlarımızı bütünüyle belirleyen bir alanda teknoloji. Yani modern dünyanın demir kosumu. Böyle bir tartışma var. Şimdi bugün yapacağım sunum bu tartışmaya tabii e, odaklanan bir sunum ama e, belli bir ismin ortaya attığı bir tez üzerinden e, bu tartışmayı yürüteceğim. E, Herbert Marcuse'nin daha çok e, ortaya attığı tez üzerinden yürüteceğim bu tartışmayı. E, ve Marcuse'ye yöneltilen eleştiriler var. İşte Klaus Offred'in e, yönelttiği bir eleştiri var. Ee, ve sonra Markuze'nin yine öğrencilerinden Andrew Rubin bu konuyla ilgili geliştirdiği yaklaşımlar var. Böyle bir e, teorik hat sunmaya çalışacağız. Şimdi tabii Markuze'den birazcık söz etmek lazım. Yani Markuze kimdir? E, Teknoloji ile ilgili olan tezi nedir? Ne zaman ortaya çıkmış, Biraz bunlardan söz etmek istiyorum. E, Markuze bugün özellikle Frankfurt Okulu olarak bilinen okulun en önemli temsilcilerinden biri. Bu okul 1920'lerin hemen başında Frankfurt Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü olarak kuruluyor. Bu enstitüde çok bildik isimler var. İşte Max Horkheimer, Theodor Adorno, işte birazcık böyle dirsek teması olan Walter Benjamin falan gibi önemli isimler var. Bugün hala devam ediyor bu gelenek. Mesela bu geleneği kim taşıyor bugün? Jürgen Habermas. Ee, Şeyla Belhabip habermasının yine bir şekilde etkilediği isimlerden biri. Axel Honneth falan gibi bayağı e, bizim de teorik evrenimizi entelektüel evrenimizi böyle şekillendiren, burada da bir takım tartışmalar başlatan isimler bunlar. Şimdi tabii Mark Üzer ilk kuşak Frankfurt Okulu temsilcilerinden biri. Ee, tabii Mark ayrı bir burada parantez açmak gerekiyor. Ayrı bir yeri var. O da şu Heidegger'in öğrencisi. Dolayısıyla her ne kadar savaştan sonra faşizmle ilişkisi sebebiyle Heidegger'le böyle bir hesaplaşmak yaşamak istese de Mark Heidegger'in çünkü oradaki tavrı biliyoruz net biraz. Mark daha çok yine çalışmalarından Heidegger etkisi altında kaldığını gösteren ya da bu izlenimi uyandıran okuyucuda bir takım öğeler kullanıyor. Özellikle teknoloji teziyle de bağlantılı. Şimdi efendim 1920'lerde bu enstitü kuruldu Güzel. 1930'ların hemen başında biliyorsunuz Hitler iktidarı geliyor. Bunlar da Almanya'da yaşayan düşünürler. Çoğu işte önce Avrupa'nın başka bir bölgesine sonra Amerika'ya yerleşiyorlar. Şimdi Marküzen'in 30'lu yıllarda kaleme aldığı yazılarda ön plana çıkan öğe akıl. Yani bizi bu durumdan diyor düştüğümüz durumdan kurtarsa kurtarsa akıl kurtarabilir. Nasıl bir akıl bu? Hegelyen bir akıl. Ne demek gelen bir akıl? Yani tözel bir akıl bizi kurtarabilir diyor. Marco yani töze akıl bir şekilde e, tüm toplumsal kurumlara sirayet eden ve kendi rasyonelitesini orada açan bir akıl. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Rasyonelite, faşist ideolojiden insanları kurtarabilecek bir imkan olarak görülüyor Mark Üze tarafından. Yani bu ne demek? Örneğin sanat burada çok fazla işlevi olan bir alan olarak karşımıza çıkmıyor 30'larda. Ya da işte kültürel çalışmalar bizi faşist ideolojiden kurtaramaz Mark göre. Kurtarabilecek ye yani Alan ya da yetinin kendisi akıl ve rasyonel tabak. Yani bu ne demek? Bu şu demek: toplumun rasyonel olarak örgütlenmesi gerekir. Toplumun rasyonel organizasyonuna ihtiyaç var diyor Marx'ı. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Hitler iktidarı bir tür ir temsil ediyor. Şimdi, güzel, 1940'ın, hemen 1940'lerin başında Marx'a ünlü akıl ve devrim başlıklı kitabını yazıyor. Bu çok böyle Hegel kokan bir kitap. Zaten kitabın yarısı neredeyse Hegel e, açılımı sunuyor bize. Ve Hegel-Marx ilişkisini anlatarak, aslında bir tür Marx'ın Hegelci olduğunu göstererek, bir pozitivizm eleştirisi yaparak Kitap tamamlanıyor. Şimdi dolayısıyla eleştirel teori dediğimiz teori bizim buradan şöyle çıkarımlar yapabiliriz. Bir kere ideoloji eleştirisi yapan bir teori. Yani burada ideolojiyi de olumsuz anlamda kullanıyor. Yani bir tür hakikati gizleyen öğeleri açığa çıkarmaya çalışan bir teori eleştirel teori rasyonel olmayan öğeleri göstermeye çalışan bir teori. Ve bunu yaparken de bir pozitivizm eleştirisi yapan bir teori olarak karşımıza çıkıyor. Bir pozitivizm bütün meseleleri, bütün problemleri olgulara indirleyen ve olguları da birbirinden bağımsız, yalıtık olarak ele alan girişimin kendisi. Yani pozitivizm olguları birbirinden yalıtarak iş gören bir bilimsel girişimi temsil ediyor bu düşünümlere göre. Halbuki biz biliyoruz Hegel'de ve Marx'ta ki eleştiren teorisyenlerin Hegel'den ve Marx'tan beslendiğini söyleyebiliriz. Ee, olgular birbirinden yalıtık olarak ele alınmaz. Aksine içsel olarak birbiriyle ilişkilendirilir yani hegelci bir ifadeyle olgular diyalektik aklın eleştirisine bir şekilde sunulur. Yani biz var olan bir şeyi verili halde kabul edip bütün hakikati onun üzerine inşa etmemeliyiz diyor eleştirel teorisyenler. Yani. Ama pozitivizm bunu yapıyor. Şimdi ikinci nokta pozitivizmin yaptığı şey... İkinci özellik, olgusal yargılarla değer yargılarını birbirinden ayırması. Ee, bunu yaptığı zaman aynı zamanda şu iddiada bulunmuş oluyor, bilimin normatif bir iddiasının olamayacağını sonuç oluyor. Yani çünkü değer yargıları değil mi? Etikle ilgili olan, estetikle ilgili olan yargılarımız dolayısıyla Bilimsel bilgi bize ahlaki ölçükler sunamaz. Bu kadar basit. Olgularla ilgili bize açıklamalar yapabilir, betimlemeler sunabilir. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini bizi betimleyecek Şimdi bu ayrım kendisine de karşılar. Marx'e de karşı. Ve en önemli özellik şu. Eleştira teorinin eleştirdiği işte bu anlattıklarımı yapan pozitivizm yani... Aslında geleneksel teori olarak adlandırdıkları teori geleneksel teori özünde nesneleştirici bir teori. Yani meseleleri ele alırken nesneleştiren bir tavır takınıyor. Ama eleştirel teori dönüşlü bir teori. Bu ne demek? Yani eleştirel teori kendi tarihsel farkındalığıyla hareket eden bir teori. Örneğin 19. yüzyılda Durup dururken tarih bilimi ortaya çıkmadı değil mi? Tarih bilimini ortaya çıkartan bir takım tarihsel ve toplumsal ve politik problemler ortaya çıktı. Mesela 19. yüzyılda bir ulus kimliğinin yaratılması gerekiyordu. Dolayısıyla tarih biliminin ortaya çıkması bu süreçte son, son derece yakınla ilişkili diyor düşünürler. Ama geleneksel teori bütün bu tarihsel toplumsal bağları bir kenara giterek bilimsel araştırmasını bir tarafsızlık, nesnellik gibi bir ideal üzerinden ortaya koyuyor. Eleştiren teori ise diyor ki ben herhangi bir teorik girişimin kendi tarihsel, toplumsal, politik kökenlerinin farkındalığıyla hareket etmesi gereken bir teori olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi bu 1930'larda 40'lığın hemen başında eleştiren teorinin biraz önce de söylediğim gibi özellikle Marküz'e özelinde yaslandığı kategori akıl. Yani bizi özgürleştirecek temel kategori, ideoloji eleştirisi yapacak temel kategori akıldır. Çünkü neden? Kant'tan beri biliyoruz değil mi? Akıl ve özgürlük iç içe geçiyor. Yani otonomi insanın özgürlüğüyle bağlantılı İnsan özgür bir varlık olduğu için kendi yasasını koyabilir, değil mi? Şimdi dolayısıyla akıl ve özgürlük birbirinin içine geçen kategoriler ve Marcus'e de diyor ki bizi kurtarsa kurtarsa akıl kurtarabilir. <gülüyor> 1930'larda bu faşizm belasından akıl kurtarabilir. Bu ne demek yani? Hitler'in yaptığı organizasyon irrasyonel bir organizasyon. Yalana dayanıyor. Hakikati gizliyor. Özgürleşimi gizliyor. Özgürleşimin önünde prangalar ortaya çıkart Marx'e diyor ki buradan bizi akıl kurtarır. Tamam Tablo <gülüyor> Tablon et. 1930'dan 40'dır. Evet. Şimdi geldik 1960'lara. Mark Yüze 1960'da bu kırda yazdığı Akıl ve Devrim kitabına yeni bir ön söz ekliyor. Yani yeni baskı yapıyor kitap. Oraya da yeni bir ön söz ekliyor. Ön söz de başlık şu diyalektik üzerine bir not. Şimdi şöyle bir alıntı yapacağım size. Akıl ideyasının kendisinin diyor Marx, üzerinde. Hegel'in felsefesindeki diyalektik olmayan öğe olduğunu düşünüyorum. Akıl ideyası bütün içindeki yeri ve işlevi yüzünden her şeyi kavrar ve nihai olarak her şeyi emer. Hatta akıl, devam ediyor. Kölelik, çocuk işçiliği, toplama kampları, gaz odaları bağlamında tanımlanarak bir şekilde bu söylediklerim gerekçelendirilebilir. Yani Mark bize şunu söylüyor. Sevgili dinleyiciler, akıl artık bizi özgürleştiremez. 1960'da. Aradan 20 yıl geçmiş. 1940'da kitabını yazarken Auschwitz'in daha gerçekleşmemiş olduğunu bilelim. Yani gaz odaları falan daha yok. Toplama kampları daha yok. Şimdi efendim bu 1960'daki ön sözden dört yıl sonra Marcus'e tek boyutlu insanı yazacak. ve Mark bu kitapta biraz önce okuduğum ön sözdeki notu teknolojiyle birleştirdiğini görüyoruz. Yani bu her şeye istirayet eden her şeyi emen, ortadan kaldıran bir yıkım yaratan aklın kendisi teknolojik akıldır. Tezim, bu. Teknolojik rasyonelitedir yani. Her şeyi yıkıp geçmiştir. Bu aklın arka planında ne, var, ne vardır? Modern bilimsel rasyonelite. Şimdi tabii Marcuse'nin bir grup içinde hareket ettiğini söyledik değil mi? Frankfurt Okulu diyoruz. Frankfurt Okulu'nun en önemli eserlerinden biri aydınlanmanın diyalektiği kitabı 1940'lı yılların ortalarında kalem anlıyor. Adorno ile Horkaig'in kalem alıyor bu kitabı. Bu kitaptaki tez şu, aydınlanmanın kendisi totaliter bir yapı yaratmıştır. Kitabın tezi bu. Yani çok radikal bir aydınlanma eleştirisi yapıyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorlar. Bütün modern hayatta yaşadığımız belaların arka planında aydınlanmacı rasyonel, bilimsel rasyonel. Neden? Çünkü aydınlanma ve bilim, aklı kullanarak doğa üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalıştı. Bununla da yetinmedi. Doğa üzerinde hakimiyeti organize eden güçleri toplumsal alanı da organize etmek ve orayı da kontrol etmek için kullandı. Yani bu ne demek? İnsan hem kendi dışındaki doğayı kontrol etti hem kendi doğasını kontrol etmeye yani mutlak bir tahakküm dünyası. Aydınlanmanın totaliter yapısından kasıt bu efendim. Şimdi Mark de tabii bu yaklaşımın çok etkisinde ve diyor ki bir teknolojik rasyonelite var artık yaşadığımız dünya. Şimdi bu ne demek? Bunun işte epistemolojik, etik, politik ayağı var bu söyleme. Ödelik <Gülüyor> hayatın kendisi kaynağını kendi pratiklerinden almayan bir mantık tarafından örgütlenmeye başlamıştır. Yani artık gündelik hayat deneyimlerimizi bu gündelik hayatın doğallığına uymayan bir teknik girişim, teknik mantık organize. Dolayısıyla bir bilgi problemi ortaya çıkıyor. Burada. Yani artık bilgi bütünüyle teknik mantığın ürettiği bir alan haline dönüştür. Marküze'den okuyorum. Otomobiliyle uzak bir yere seyahat eden bir kişi hangi yolu izleyeceğini karayolları haritasına bakarak karar verir. Biz şimdi haritaya bakmıyoruz değil mi? Hemen giriyoruz. Konuşmaya başlıyorum. Şehirler, göller ve dağlar sadece yarından geçilip gidecek engeller olarak görünmektedir doğayla kurduğumuz ilişkinin nasıl dönüştüğünü gösteriyor bizim varlığı. Dağlara, bayırlara şeklini veren ve organize eden ise otoyoldur. Onun dışına çıkamıyorsunuz. Yani bir parada yola girdiğiniz zaman çıkmanız mümkün değil. Bir de terörgüler var değil mi? Bir sürü tabela veya afişler seyahat eden kişiye ne yapması ve ne düşünmesi gerektiğini söyle. Hatta dikkatini doğal güzelliklere ve belli başlı tarihi zenginliklere çekmeniz Başkaları zaten onun yerine düşünmüşlerdir. Marküzen'in tezi bu. Yani bilgi anlayışımız da bu anlamda değişiyor. Dolayısıyla deneyim ile bilgi arasındaki bağın parçalandığı bir dönem. Teknolojinin egemen olduğu dönem. Bu boşluğu bir takım ilkelerle olduruyor. Ne ilkeleri işte? Cep telefonundan nasıl mesaj atarsınız? Bunların ilkelerini değil mi? Yani bunlar 20 yıl öncesinde yoktu hayatımızda. Yani eskiden arkadaşımla buluşmak için. Şurada işte e, tiyatronun önünde e, telefonlar olurdu. Jetonumuzu ya da kartımızı atardı. İşte ben buradayım. 1 saat, 2 saat sonra seni bekliyorum. O gün olmazsa yarın. Şimdi ama değil mi? Yepyeni bir ilkeler alanı. Yani bu ilkeleri çözümleyen bir akıl ortaya çıktı. Şimdi bu tabii teknolojinin bir otonomisinin olduğuna yönelik bir yaklaşımın da ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Jack Ellul bu konuda önemli isimlerden biri. Şunu söylüyor, diyor ki özel teknolojinin otonom teknolojinin Anlamın teknolojinin nihai olarak yine kendisine bağımlı olmasıdır. O kendi yolunu kendisi çizer. İkinci değil, birinci faktördür. Yani artık teknoloji diyor Jack Edo. Her şeyi belirleyen bir noktaya geldi. Şimdi buradan tabii e, Mark Üzer'in teknolojik rasyoniyetini nasıl tanımladığını söyleyelim. Şöyle bir tanım getiriyor. Diyor ki, doğrudan uysal bir verimliğe dayalı rasyonel tedirik. Yani hem bir verimlilik yaratır hem de insanları uysal hale getirir. Yani uyumlu hale getirir. Hı. Burada uyumludan kasıt insanların sahip oldukları eleştirel gücü yitirmelerine yol açar. Biraz önce okudum çünkü. Zaten başkaları onlar yerine düşünüyordur. <gülüyor> Kant ne diyordu bize? O 1780'lerdeki ünlü makalesinde aydınlanma nedir makalesinde ne diyordu bize? Diyordu ki ergin olmama durumundan kurtulmak aydınlanma. Yani ergin olmama durumu ne? Aklımızı başkasına teslim etmemiz. İşte diyor ki Mark Üzer'e teknoloji artık bizim aklımızı esir aldı. Biz ona teslim ettik aklımızı. Bizim yerimizi o düşünüyor. Bizim yerimiz artık cep telefonlarımız düşünüyor. Her şeyi planlıyor. Bizim yerimizde bilgisayarlarımız düşünüyor, her şeyi planlıyor. Genel olarak tez bu. Dolayısıyla teknolojinin güdümünde olan bir rasyoniyet ediyor. Marx'e eleştirel gücünü kaybeder, itaatkar ve uyumlu bir yapıya dönüşmek zorunda kalır. Şimdi. kitabın temel tezi bu. Bu diyor ki bu rasyonelite. Tek boyutlu bir gerçeklik yaratmıştır. Yani tek boyutlu gerçeklik bakın Heidegger'in ifadesiyle Marküz'e bunu kullanıyor. Ontolojinin yerini teknolojinin almış olmasıdır. Ontolojinin yerini tek, teknoloji almıştır. Diyor. İnsanın varoluşu etkin olmaktan çıkıp edilgenleşmiştir. Bağımlaşmıştır. Modern dünyanın nihilizmi veya nihiliz görüşünün, görünümün arkasında yatan boyut budur. Tek boyutlu gerçeklik. Tek boyutlu bir insan ve tek boyutlu bir gerçeklik. <Gülüyor> Tabi bu kitaptan 4 yıl sonra 68'lere gittim. Bunu da söyleyelim. Marcus'e bir anda özgürlük üzerine bir deneme yazacak bu sefer. Şimdi bu tabii tek boyutlu gerçekliğin arkasındaki temel nosyon ne? O da şu, her şeyin standart hale gelmesi. Yani belli bir standartizasyon var. Modern hayat, bu söylediklerini belirtelim. ileri endüstri toplumları için söylüyorum. O dönemde biliyorsunuz birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya ülkeleri diye bir ayrım var. Üçüncü dünya ülkeleri için söylemiyor. Zaten Marküz'e diyecek ki özgürlük hareketleri üçüncü dünyadan çıkacak. Marx'e bunu savunacak. Ezilen halklardan çıkacak. Yani ne demek? Bu teknolojik rasyonetenin emmediği, mahsetmediği bir dünyadan çıkacak. Özgürleşme hareketleri. Şimdi, bir standartizasyon var. Yani her şey standart hale gelmiş. Şimdi tabi bunun çok güzel bir, bu örgütlenmenin çok güzel bir prototipi var biliyorsunuz. Çağrı merkezleri, ben de bir yaklaşık 2 bir yıl çalıştım yüksek lisans yaparken, bir bankanın çağrı merkezinde mesela sisteme işte girdiğiniz an yönetici tarafından görülüyor. Sistemden çıktığınız tuvalete gittiğiniz an yönetici tarafından görülüyor. Bunlar planlanıyor, belirleniyor. Bir dakika önce çıkmanız gereken saatten önce çıktıysanız problem oluyor. Bir dakika sonra girmeniz gereken saatten sonra girdiyseniz problem oluyor. Yani standartizasyon dediğimiz şey biraz bu. Yani tuvalete gideceğiniz, yemeğe çıkacağınız saatler bile belirlenmiş. Marcuse'nin kastettiği bu ve bu tabi çok canlı bir şekilde batı toplumlarında hissedilenmiş. Şimdi Marcuse'nin tezi net herhalde. Değil mi? Yani gayet hani otonomi artık bütünüyle teknolojik rasyoniyetinin hizmetine girmiştir. Şimdi efendim Marcuse'nin bu yaklaşımı üzerine Klaus Offe bir makale yazıyor. Klaus Offe'de işte bu eleştirel teori düşünürleriyle çok böyle yakından ilgilenen, yazan, çizen birisi hala hayatta. ve diyor ki, Marcus'e 1964'teki kitabında aslında üç test söylüyordu. Bir, bilimsel rasyonelite diyordu, egemenliğin örgütsel prensibi araya. Burada özellikle Martuzeli'nin kullandığı bir kavram var. Operasyonelizm dediğimiz kavram. Operasyonelizm şu. Tüm bilimsel terim ve kavramların deneysel ve uygulanabilir bilim tarafından belirlenmesi gerektiğini savunan kuram. Operasyonelizm temel ilkedir diyor. Yani bu şu demek. Uygulamanın mantığı, teorik mantığı elmiş. Bunu gördüğümüz zaman bugün anlıyoruz değil mi? Neden öğrenciler fizik bölümüne değil de mühendislik bölümüne gidiyorlar? Çünkü fizik bölümü bütünüyle teorik. Mühendislikte bir sonuç var. Şirketlerle iletişim halindesiniz. Yani bir bilimin örgütlenebilmesinin koşulu artık endüstriyel dünyaya katkı sunması. Bugün üniversitelerde biraz buna göre organize oluyor. Daha da olacak. Tamam olmadı. Dolayısıyla sosyal bilimlerin, sanat fakültelerinin filan buna göre şekillenmesi gerekecek. Şekillenmedikleri zaman da ayıklanacaktır. Gidişat bu. Şimdi Marcus'e bunu bu şekilde koyuyor. Yani ilk tesis şu, bilimsel rasyonete egemenliğin örgütsel prensibi haline gelmiştir. Dolayısıyla teknoloji iktidarı kurmaktadır diyor. Yani. İktidar teknolojiyle kurulmakta ve yayılmaktadır. İkinci olarak, ikinci tezi şu diyor Offe, teknolojinin kendine has özel bir karakteri vardır. İkinci tezi bunlardır. Ve bu karakterin sadece bilgisayar değil, biraz önce söylediğim deneyimle olan bağ anlamında, etik ve politik bir takım sonuçları da olur. Nedir bu sonuçlar? Uyutmuyorum değil mi? Çünkü sabah onda buralara kadar geldiniz. Eee Dolayısıyla hani böyle bir yaratıcı güçle inşa etmeye çalışıyorum. Aramızda böyle bir olumlu bir pozitif bir elektrik de olsun. Şimdi sadece epistemolojik bir etik, politik bir açılımı var bunun. Mutlu bir, bir bilinç yaratıyor markası, teknoloji. Mesela selfie çektiğimizde şu deniz kenarında <gülüyor> çok mutlu oluyoruz. İşte mesela şöyle bir örnek verilebilir. Ee, mesela bir doğum günü partisi verilmiş. Doğum günlükü kutlayan kişi ya o anı tadını çıkar. Yok hemen o fotoğraf Facebook'a yüklenecek. Yani bir... Buradan yür bilek buna vitrinde yaşamak diyor. Hepimiz vitrinde yaşıyoruz. Yani hepimiz aslında kendimizi sergiliyoruz başlıyoruz. Teknoloji böyle bir sahte mutlu bilinç yaratıyor. Dolayısıyla bu sahte mutlu bilincin arkasındaki ilkeye konformizm. Yani konformizm günümüzün özgürlüksüzlüğüdür. Konformizm, özgürlüğün örgütlenmesini engelleyen, sahte mutlu bilinç yaratan en önemli durumun kendisi. Bu yüzden 64'teki o kitapta diyor ki Marx'ın işçi sınıfına yüklediği devrimci rol artık geçersizdir. Çünkü neden? Adam artık iş yerinden geliyor televizyonunu açıyor, kanepesine uzanıyor, ve özgürleşmeyi burada buluyor. Bu kadar. Yani o eleştirel, devrimci, dönüştürücü güç, olumsuzlayıcı güç artık işçi sınıfında değil. Bunu mas etmiş durumda, elmiş yok etmiş durumda. Teknoloji. Yani buradan artık bir dönüştürücü güç beklemeyin diyor. Şimdi bu Dolayısıyla bu şu demek aynı zamanda artık ekonomik düzlemde işçi sınıfının kendinde sürekli kalacağını biliyoruz. Kendisi için bir sınıf olamaz yani kendi potansiyellerini görüp dönüştürücü bir sınıf olamaz. Politik sistemin kendisi böyle bir durumda gerçek ihtiyaçlara cevap veremez. Yanlış bir şekilde sürekli... İhtiyaçları üretir. Yani biz yanlış ihtiyaçların ve hazların peşinde koşan kitlelere dönüştürülüyoruz teknolojik. Ve son olarak kültürel ürünlerde, estetik ifadelerde artık eleştirel bir değer taşımazlar. Çünkü kültürel ürünlerde endüstrinin bir parçası anlayı. Hani. Değil miyim? Geçenlerde hastaneye gittim mesela. Van Gogh'un, bir kompesi var. Şimdi Benjamin bunu tartışıyordu. Yani bu bir teknoloji teknik e, dolayımı ile bir sanat eseri çoğaltılabiliyor. Bu iyi mi kötü mü? Yani kitlelere ulaşması açısından olumsuz bir şey değil. Ama siz çoğaltıyorsunuz eseri aynı zamanda. Değil mi? Yani böyle bir problem var. Endüstrinin bir uzantısı haline getiriyorsunuz. Şimdi Offen'in söylediği üçüncü tez, Mark Üze'de olan şu. Offen'in Mark Üze'nin üçüncü tezi söz olarak belirttiği. Mark Üze, bu eleştirisini sadece kapitalist toplumlar için yapıyor. İkinci dünya ülkeleri de, Sovyetler de aynı çizgidedir. Yani teknolojik rasyoniyete sadece kapitalist batıl toplumları değil, sosyalist toplumları da etkilemiştir. Çünkü Sovyetler de aynı endüstrileşme sürecindedir ve teknolojik rasyoniyeti kullanır. Dolayısıyla artık real sosyalist rejimlerin de bir özgürleşme pratiği örebilme kapasitesi yoktur. Yani diyorum, bu söylediğim eleştiri sosyalist rejimler içinde geçerlidir. Şimdi efendim ve şöyle bir eleştiri getiriyor. Diyor ki Mark Yüze'ye yönelttiği eleştiri şu. Mark Üze diyor öyle bir tablo çiziyor ki bize bu rasyoneliteden, bu standartizasyondan çıkmamız neredeyse imkansız. Ama konuşmamın başında belirtti 1930'larda eleştirel teorinin en önemli misyonu neydi? Özgürleşme diyeyim. Politik bir amacı vardı yani. Insanlığın özgürleşmesi. Off diyor ki Mark 1964'te yayınlanan kitabından böyle bir amaç çıkartılamaz. Mümkün değil yani çünkü teknolojik rasyoniyete bir otonomisi olan bir şeyse bütün alanları belirliyorsa herkesin davranışlarını şeker, şekillendiriyorsa bilgiyle aramızda deneyim bilgi arasında bir uçurum oluştuysa herkes böyle sahte bir mutlu bilinç içinde yaşıyorsa e ya o zaman özgürleşme için çabalayacak ve nasıl yapacak ve Marcus'la bu kitabı nasıl yazıyor madem her şey bu kadar belirleniyorsa değil mi mantıksız olarak. Şimdi diyor ki offe bu diyor tek boyutluk yaklaşımıyla eleştiren teori bir ikileme düşmüş durumdandır. Marküz'e ediyor bu ikilemi ortadan kaldırmak için ya geniş kapsamlı manipülasyon hipotezini kısıtlamalıdır. Yani çünkü teknolojik rasyoneti her şeyi manipüle ediyor ya ya bunu kısıtlamalıdır biraz sınırlandırmalıdır. Ya da baskıcı rasyonelite sistemindeki yapısal boşlukları ve özgürleşime doğru yöne, yönelebilecek öğeleri bize göstermelidir. Yani ya tezini biraz sınırlandırmalıdır ya da bu sistemde yapısal boşluklar nerede var bize bunu göster. Yani buradan bir özgürleşme çıkmaz. Marküze burada çok olumsuz bir tablo bize sunuyor. Bu da eleştirel teorinin kökenli ters bir Ofrin'in eleştirisi bu ve haklıdır. Şimdi ben bu eleştiriyi tabii en teorik olarak gerekçelendirerek yapan düşünür Habermas. Şimdi Habermas'ın özellikle aydınlanmanın diyalektiği o biraz önce belirttim. Aydınlanmanın böyle bir totaliter falan olma e, girişimiyle özdeşleştirilmesi e, Habermas'ı çok rahatsız ediyor. Ve Habermas diyor ki, gelin biz rasyoneliteyi birbirinden ayıralım. İlk rasyonelite teknoloji ve bilimin kullandığı rasyonelite olsun. Ve burada evet bir araçsallık var. Yani Habermas'ın tezi şu, teknolojinin, bilimin, bürokrasinin kullandığı rasyonelite bizi özgürleştirir. Bu konuda diyor haklılar. Fakat diyor ikinci bir rasyonelite daha var. Değerler üzerine düşünmemizi mümkün kılan politik hedeflerimiz üzerine düşünmemizi mümkün kılan bir akıl daha var. Bu ünlü tezine geliyoruz burada. İletişimsel akıl diyor. yani diyalog kuran müzakere yapan bir aklın kendisi. Yani etkileşime dayan bir aklın kendisi. Bu alanda diyor, değerler ve normlar vardır. Dolayısıyla Habermas, Offen'in Marcuse'ye yönelttiği eleştiriyi başka bir şekilde karşılıyor. Yani Marcuse'nin o yayılmacı aklını sınırlandırıyor. Diyor ki evet, teknolojiden, bilimden, bürokrasiden bir özgürlük gelmez bize. Ama bir de iletişimsel akıl dediğimiz bir şey Yani mesela kimse bir diyalog esnasında kendisini hiçbir şekilde dinlemeyen, tanımayan, kendi fikirlerine önem vermeyen bir insanla sohbeti devam ettirmek istemez. En basit. Burada bir değer var diyor değil mi? Yani nedir o değer? Mesela kala alınmamız, tanınma problemi dediğimiz şey biraz bunu da bağlantılı zaten. Yani siz şöyle bir şey hayal edin. Sohbet içimdesiniz. Karşınızdaki karşınızdaki dinlemiyor muyuz? Sohbet devam eder misiniz? Dünyalar? Yani bir diyalogun aslında yazılmamış bir takım kuralları vardır. Yazılmamış bir takım değerler içerir. Etik değerler içerir. İşte iletişimsel akıl bu değerlerle normlarla hareket eden ve onları kuşatan bize yeni bir dünya, yeni bir toplum, yeni bir hayatı örkütleyebilecek bir zemir sunan akıldır. Tabii Tabi mas buraya hukuku, insan haklarını filan ekleyecek. Şimdi şöyle bir giriş yaptık. Eleştirel teorinin genel çerçevesi Mark 1964'te yayınlanan kitabındaki işte ortaya koyduğu argümanlar daha sonra bu argümanlara yönelik Offen'in işte bir takım oradan başlıklar çıkarttı, 3 test çıkardı, bir eleştiri sundu. Haber nasıl bu eleştiriyle olan ilişkisi? Ve son olarak Andrew Filmer'den biraz söz edeceğim. Evet, şimdi Filmer Mark Üzen'in öğrencilerinden biriydi. Ee, i̇ki kitabından bahsedeceğim burada. Bir tanesi Question'in Teknoloji kitabı. Yani teknolojiyi sorgulamak ya da soruşturmak. İkincisi de, 99'da yazılıyor bu kitabı. İkincisi de Alternatif Modern kitabı. Bunda 95'de kaybettim. Şimdi Finberg diyor ki İkinci, Dünya Savaşı'ndan sonra teknolojik determinizmle de ilgili teoriler ortaya çıktı. Nedir işte teknolojik determinizm? Teknolojinin bütün hayatımızı belirlediğine yönelik bir tez. Yani bu bir tür ekonomik determinizm gibi Yani Ekonomik determinizm de değil mi? Mesela e, ekonominin hayatın tüm alanlarını belirlediğini iddia ederseniz siz ekonomik determiniz İşte Teknolojik determinizinde. Diyor ki teknolojik hayatımızın tüm alanlarını belirler, Tüm ilişkilerini kuşatır. Şimdi ve diyor Filmberg, bu determiniz teoriler özcülüğe evrildi. Özcü bakış açılarına evrildi. Bu Özgü bakışta da iki kamp ortaya çıktı. Birincisi bu özgülüğü olumsuzlayanlar, yani eleştirenler. Kim var burada? İşte Heidegger var benim. Kim var burada? Kim var burada? Jacques Ellul -um var. Kim var burada? Mesela Finberg'le göre Habermas var. Habermas da çünkü teknolojik rasyonetenin bir özgürleşim sunamadığını bize söylüyor. Sunamayacak. Demek ki Filmer bize şunu söyleyecek. Teknoloji demokratik bir toplumun kurulumunda pozitif bir rol oynayabilir. Söyleyeceği şey bu. Kitabının tezi bu yani. Şimdi bu olumsuz bir perspektifle, negatif bir perspektifle yaklaşanların ...söylediği şey şu... E, ...teknoloji... ...taakkümün ve totalitaryanizmin... ...bir... ...gücü olarak... ...karşımızda durmaktadır. Bunu iddia edenler var. Yani modern dünyanın... ...demir kozudur. Yani tüm modern dünyayı... ...ve yaşama dünyası deneyimlerini... ...belirler. Ama bu... ...olumsuz bir belirleme. Biraz önce de söyledim. Buna... Distopik ve teknofobik Örselcilik Diyor film Teknofobik ve Distopik Örselcilik Dediği şey bu Bir de Teknofilik Örselcilik Yani filein değil mi Yani teknoloji dostu Teknolojiyi olumlayan bir örselcilik Bunlar da teknolojik Determinizme inanıyorlar efendim Evet ama bunu olumsuzlamıyorlar. Bu gayet iyi bir şey. Bırakın tüm dünyayı belirlesin. Bunda ne zarar var diyenler. Yani doğayı kontrol edelim, verimliliğimiz artsın, temiz artsın, ilerleyelim diyenler Şimdi bu iki yaklaşıma da karşı çıkıyor. Çünkü bu iki yaklaşımda bir tür indirgeveci yaklaşımlar. Filmlerle göre. Fimberg diyor ki, bunun dışında bir teori düşünmemiz mümkün. Mü? Bunun dışında bir teori düşünmemiz mümkün. Mü? Mümkündür. Yani hep teknolojiyle güç arasındaki ilişkiyi düşünen buna eleştirel bakan ama aynı zamanda teknolojiyi de özgürleşmenin bir alanına dönüştürme potansiyeli taşıyabilen bir alan olarak görmemize imkan sunan bir teorik giriş. Yani hem bizi evet kısıtlayabilir, hem özgürleştirebilir. Yani diyalektik bir bakışı nasıl yakalayabiliriz diyor teknolojiyle ilgili Filmerk. Ve Filmerk'in temel derdi şu, biraz önce de söylediğim gibi teknolojinin toplumsal demokratikleşmenin ve temel insan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir aygıt bir rol oynayabilmesinin koşullarını soruşturmak. Şimdi şunu söylüyor Filberkin temel tezi şu. Diyor ki demokratikleşme hem politik dönüşümü hem de teknolojik dönüşümü gerektir. Yani Teknolojik dönüşüm olmadan demokratik ve ilerlemeci bir politik dönüşüm olmaz. Ve tam tersi, yani politik dönüşüm olmadan teknolojide dönüşmez. Bunlar birbirine bağımlıdır. Finberg'in tezi bu. Dolayısıyla bu iki dönüşüm şekli birbirine bağımlıdır. Yakından ilişkin. Şimdi burada efendim enteresan bir örnek veriyor filmler. Alternatif modern teler. ki 1950-60'lı yıllarda Fransa'da Minitel Videotex diye bir sistem geliştiriyor. Bu sistemin temel amacı işte insanların tüketicilerin Hava durumunu öğrenmeleri, yol durumunu öğrenmeleri falan filan. Fakat bir süre sonra bu tabi devletin ürettiği bir mal o dönemde. Hiç de diyor iktidarın aslında planlarında olmayan başka bir şeye hizmet etmeye başladı. Baya baya insanlar kendi aralarında bu sistem sayesinde politika konuşmaya başladılar. İşte ne bileyim... Ee, bir şekilde arkadaşlıklar kurmaya başladılar. Yani başka bir iletişim kanalı bu teşkil. Yani demek ki diyor filme teknolojik aygıtlar sadece hedeflenen amaçlar için kullanılmıyor. Yani insanlar o aygıtların işlevlerini dönüştürebiliyorlar. Dolayısıyla işte tam da politik ve teknolojik dönüşümün birbirini beslemesinden kastedilen şey bu. Şimdi Finberg iki tür rasyonizasyondan söz ediyor bu bağlamda. Bunlardan ilki, bunlardan ilki teknik özne ve nesnelerin kurulumunu mümkün kılan işlevsel rasyonidir. Yani bu işte herhangi bir teknolojik alet, toplumsal mücadele alanına girdiği andan itibaren hangi işlem ona yükleniyorsa o şekilde kullanmamızı mümkün kılan rasyonelite. Yani örneğin işte eve bir robot aldık ona göre kullanıyoruz mutfağımızda. İşlevine neyse onu kullanıyoruz. Ama diyor bir de ikinci rasyonelite var bilme. O da şudur. Bu bize verilmiş olan, sunulmuş olan işlevini gerçekleştirirken o işlevin dışına çıkarak farklı hedefler bağlamında o aygıtı ya da aleti kullanmaya başlamamızı mümkün kılan masumiyet. Yani bir şekilde şimdi şeyleri düşünelim. Cep telefonlarını ilk çıktığında sadece mesaj ve telefonla arayabiliyorduk. Şimdi ama... O işlevler bir şekilde diyor işte Finberg insanlar tarafından geliştirildiği ve talep edildiği için yeni formlar üretiliyor. Yani böyle bir dönüşüm var burada. İnsanlar sadece kendine sunulmuş olan işlevi yerine getirmekle kalmıyor. Yeni işlevler ekleyerek o aleti geliştirmeye çalışıyor. Demokratik hayatın kendisinden. Şimdi tabii bu teze itirazlar var. Bunların Ayrıntılarına belki soru-cevap kısmında girebiliriz. Şimdi efendim bu film belki teziyle bağlantılı bir çalışmadan size bir takım tezler, işte argümanlar sunarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi Meri Kaldor'la Sabin Selçoğlu'nun 2013 yılında Sivil Toplum Dergisi'nde yayınladığı bir yazı var yazının başlığı şu. Avrupa'daki yeraltı siyasetinin köpürerek taşması yaz. Bu yazı özellikle 2011 yılından sonra Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan toplumsal hareketleri başkaldır hareketlerini analiz ediyor. Yani bu yazı herhalde Gezi'den birkaç ay önce yayınlanmış. Ve bu hareketlere özgü saptamaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Şimdi şunu görüyoruz biz değil mi? Yani 2000'lerin başından beri bir takım hareketler küreselleşerek büyüyebiliyor. Mesela ABD'nin Irak işgalinde aynı gün dünyada 15 milyon insan sokağa çıktı. Aynı gün. Türkiye'de de oldu bu hareket. İşte Londra'da da oldu, Avrupa'nın başka bölgelerinde oldu falan filan. İşte o dönemden beri küresel eylemler, protesto hareketleri, sosyal kurumlar filan var. Fakat diyor bu düşünürler 2011'den sonraki hareketleri belirleyen bir şey var. O da yeni sosyal mobilizasyonlara yönelik rezonansın kendisi. Şimdi bu rezonans iki şeyi bir şekilde mümkün kılıyor. Bir, bir heyecan duygusunu ve arzuyu açığa çıkartıyor diyor düşünürler. İkincisi de bu arzu kamusallaşıyor. Yani bir anda kitleselleşiyor ve hiç politikayla gündelik hayatında doğru düzgün ilgilenmemiş, hiç politik bir eyleme katılmamış insanlar o hareketlerin parçası anlayabiliyor. Bunu yapan şey işte o arzuluk kendisi. bir heyecan duygusu yani. Şimdi ikinci özelliği de şu: belli bir politik organizasyonun liderliğinde gelişmeye hareketler. Yani belli bir X siyasal partisi, ya da sendikal hareket, ya da kitle kitlesel işte bir takım örgütler filan öncülük etmiyor bunları. Yani hadi şu gün sokağa çıkıyoruz, basın açıklaması yapıyoruz diyen burada bir şey yok. Bir anda gelişen bir şey. Yani bu yüzden yer altından köpürerek bir anda milyonlarca insan sokağa çıkıyor. Yani 2011'den sonra böyle bir hareket, bu tabii e, bu Occupy hareketleriyle falan da ilişki değil mi? Şimdi dört özellik sunuyorlar bu hareketlerin dört özelliği. Konumuzla bağlayacağım. Sabredin lütfen. Şimdi bu hareketlerin temel özelliklerinden ilki şu bunlar politik olana ilişkin hareketler. Yani hem mevcut politikanın hedeflerini hem de mevcut politika yapma biçimini eleştiren hareketler. Yani bu eleştirinin bu toplumsal hareketlerin eleştirisinin kaynağında mevcut formel siyasete ilişkin bir filüstrasyon var. Bu fristrasyonu da anlatan üç duygu hali ortaya çıkmış yaptıkları röportajlardan ve empirik araştırmalardan. İlki öfke, kızgınlık. İkincisi kabul edilmezlik. Üçüncüsü de hayal kırıklığı. Yani bu toplumsal e, kitleleri birleştiren şey bu fristrasyon ve bu fristrasyonun üç duygu haliyle ortaya çıktığını söylüyorlar. Öfke, kabul edilmezlik ve hayat ve bu hareketler böyle kemer sıkma Yümeristan'da da biliyorsunuz gerçekleşti. Sadece böyle ekonomik taleplerle kemer sıkma politikalarıyla falan ilgili bir şey değil bu hareketler. Mesela İspanya'da bu hareketlerden bir slogan. Her mahalle bir kahire. İkinci slogan bu kriz değil, sistem. Yani ekonomik bir krize vurgu yapan bir şey yok. Şimdi burada efendim aynı zamanda bu e, Avrupa'daki politik partilere ilişkin hükümetlere ilişkin de bir e, soruşturma yapmışlar. Mesela Avrupa'da politik siyasi partilere ilişkin güven eğilimi yüzde on dört çıkmış. Güvensizlik yüzde seksen bir. Geri kalan kararsız. Ulusal hükümetlere güven eğilimi yüzde yirmi Güvensizlik yüzde yetmiş. Dolayısıyla yani siyasetin kendisinin bir krizde olduğu bir tespit. İkinci özellik bu yüzden madem politik bir arayıp bu dem temsili demokrasi pratiğini de tartışmaların ettiren bir Dolayısıyla eee Buradan çıkan sonuç şu, ikinci maddede söyledikleri, e, mevcut politik problemler sadece temsili demokrasinin yaratmış olduğu sıkıntıların çözümüyle aşılabileceği artık e, noktasında böyle bir karar ortaya çıkmıyor. Yani işte biz şunları şunları değiştirelim, bunları halledelim de kitleleri ikna edemiyorsunuz. Dolayısıyla yani problem demokrasi pratiğinin doğasıyla ilgili. Bu yüzden sistemin kendisinde bir kriz arayışı var. Bu bağlamda da bu hareketleri şöyle tanımlıyor yazarlar. Demokrasiyi, onun pratiklerini ve gündelik hayatla ilişkisini kolektif olarak yeniden hayal etme projeleri bunlar. Şimdi asıl önemli yere geldik. Bu araştırmadan çıkan sonuç. Bunda da bu hareketlerin örgütlenme tarzı nasıl ortaya çıktı? Ve bu hareketlerin bu e, demokrasinin doğasına ilişkin hayal etme projesi olarak bu hareketleri tanımlamanın olanağı nasıl Online aktivizm diyor örgütlenme tarzı. Yani çevrimiçi aktivizm yazarlar. Ve bu tarz yatay ilişkileri ön plan alan Sınırsız değişkenliği ön plana lidersizliğe dayan Böyle bir yönü yok değil mi? Yatay ilişkiler, sınırsız değişkenlik ve lidersizlik. Peki bu örgütlenme şekli mantığını nereden alıyor? Yazarların verdiği yanıt şu: İnternet. Sosyal medya. Neden? Çünkü İnternetin hem araksal hem de tözel iki özelliği var. Araksallığı biliyoruz zaten değil mi? Kitleler organize oluyor ve mobilize oluyor. Burada zaten bir sıkıntı yok. Tözel özelliği şu. kolektif üretimin etosu dusunması. ne demek bu? Tıpkı internette olduğu gibi kitleler gerçek hayatta da temsil eden edilen yöneten, yönetilen ayrımlarının ortadan kalkmasını istiyor. Yani internetteki o sitelerdeki mantığın kendisi insanların politik eylemlerdeki bilincini etkilemiş. Yani kimber haklı buradan çıkacak sonuç Nasıl ki internette herhangi bir sitenin içeriği kullanıcılar tarafından ve nasıl ki internette yazar ve okuyucu arasındaki fark bulanıklaşıyorsa, gerçek hayatta da kitleler yöneten, yönetilen ya da temsil eden, temsil edilen arasındaki sınırların bulanıklaşmasını talep ediyor. Yani teknoloji özgürleşime hizmet edebilir efendim. Teşekkür ediyorum. Böyle bir misyon var. Yani baktığınız zaman mesela şimdi mesela gündelik hayatta karşılaştığınız zaman asla belki söyleyemeyeceğiniz ifadeleri mesaj mülküyle oradan atabiliyorsunuz. Yani ve bunlar çok olumsuz içerikli olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir misyonu da var evet. Ama söylemeye çalıştığım şeyi birazcık şu. Tersi de geçerli olabiliyor. Yani tek başına Teknolojinin bütünüyle olumsuz bir karaktere sahip bir aygıt olarak belirlenmesinin kendisi problemli bir Ama olumsuz bir içeriği yok, var tabii. Örnek verdiniz, evet hapsedebiliyor. Ama belki e, şuna da imkan verebiliyor, gündelik hayattaki o kalıpların da belli bir mantıkla kurulan kalıpların da yıkılmasının önünü açabilecek bir rasyonetle de geliştirebiliyor. Bunu söylemeye Yani bu imkan teknolojinin kendisinde mevcut. Çift taraflı yani diyalektik bakmamız gerekiyor bizim. Yani ne bütünüyle olumsuzlayalım ne bütünüyle olumlayalım. Ama bu yani o son aktardığım araştırmadaki önemli nokta şu. İnternetin sadece kitleleri organize etmek gibi araçsal gücü yok bir etos kazandırıyor insanlara. Yani oradaki gibi katılmak istiyor insanlar siyaseti. Temsili demokrasi yetmiyor ya. Yani. Bir kriz yaratıyor bu insanların bilincinde. Çünkü e, belki yani batı dünyası için tabii söylüyorum bunu. İnsanların e, birçoğu saatlerce internete giriyor değil mi? Şimdi orada karşılaştıkları ile gerçek hayat arasında bir farklılık var. Dolayısıyla Oradaki o katılımcılığı gerçek hayata da aktarmaya çalışabilirler. Ve böyle bir zaten işte empirik bir çalışma yapmak o yüzden bunu paylaştırırsak. Ama sizin dediğinize doğru. O da mümkün. O da mümkün. Yani çift yönlü okumak lazım. Ne bütünüyle olumlamak ne bütünüyle olumsuzlamak. Teşekkür ederim. Buyurun. yani tekrar ve üç tez ve üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç ayrı e, ne diyelim eserden derleçtim <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Yani şöyle bir belki değerlendirme yapabiliriz. Yani ee, sözünü ettiğim düşünürler tek bir aklın olmadığını meşruluyorlar. O yüzden Andrew Feinberg de dedim ya, yani bir rasyonelite ile ikincisini ayırıyor. İlki yani teknolojik aygıtları yüklenen işlevlerle o aylıkları ele alan bir rasyonelite. Tamamen işlevsel, araçsalmış. İkincisi ise o, o işlevi çoğaltan yaratıcı bir akıl var orada yani. Andrew Finberg'in kastettiği şey Dolayısıyla bu yani hep aslında araçsal akıl ve tözel akıl gibi bir ayrıma gidiyoruz yani düşünürlerin de yaptığı ama Mark tabi e, özelliği şuydu o yüzden bahsettim 60'larda artık araçsal akıl yani teknolojik rasyonete bulunuyor. bu şekilde adlandırıyor her şeyi artık kavradı Dolayısıyla mesela bizi ne özgürleştirebilir artık o dönemde Mark Üze için ee, soracak olursak? Sanat özgürleştiriyor diyor. Yani teknolojik aklın belirlediği e, alanlarda özgürleşim mümkün değil. Her yana yayılmış. Tabi her sanatta değil. Yani mesela arabesk kültür özgürleştiremez. Veya popüler kültür özgürleştiremez. Başka türlü bir sanat olmak durumunda filan gibi tartışmalar yapılıyor. Ama e, aklı artık özgürleştirici bir rol biçmiyor 60'larda. Ama ondan sonra işte Habermas bahsettim. Aklı birbirinden o rasyoneteleri ayıracak. iletişimsel akıl dediği bir, de, bir şey ve eylem dediği bir alanlar. bir de sonra işte Fingberg bunu başka şekilde yapıyor ama Fingberg de Habermas'ı Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, ben bir şey söylemek istiyorum. Bu yer altından köpürerek çıkan muhalif hareketlerin bir iktidar talebi olmaksızın sadece bir esnikleşme ve coşku sağladıktan sonra geri çekilmesi söz konusu mu değil mi? Son kısmı duyamadık. Bir esnikleşme sağladıktan sonra evet. yani bir hayal etme bir heyecan ama iktidar talebinden yoksun bu hayal etme bir heyecanın kendiliğinden geri çekilmesi özgürleşmeye yol açabilir mi? Bu politik bir problem. Doğru kesinlikle haklısınız. <gülüyor> ama biliyorsunuz yani ee, iktidarı talep etmenin kendisi de sorgulandığı için. Hani bu ne kadar bir politik olarak doğru bir taleptir şeklinde sorgulandığı için böyle bir problem ortaya çıkıyor. O zaman yeni bir iktidar tanımına kavramsal olarak aynen öyle. Yapanlar var zaten. Işte. Foucault falan yapıyor ama Foucault'un yaptığı bence yarattığı bence problem şu. O büyük iktidarın kendisini ortadan kaldırmaz. Ama bir büyük iktidar var. Yani benim görebildiğim kadarıyla e, yani kanımca bu benim kişisel katkım olacak. E, Hegel'i yeniden okumaya gerek var. Çünkü bir bugün için baktığımız zaman artık o ulus, ulusları aşan sermaye birikimiyle e, ulusal sermayelerin çatıştığını artık görüyoruz. Ve holistik bir bakışa ihtiyaç olduğunu bu anlamda düşünüyorum. Mesela son Amerika'da yaşanan bu. Trump'la ilgili olan ortaya çıkan problem. Ve şunu söyleyebiliriz, yani madem politika ile ilgili bir soru, artık 20. yüzyıldan çıktık. Yani o, o alana ait kurumlarla, kavramlarla artık düşünemeyeceğiz, problemleri çözemeyeceğiz. Yeni bir sahne açılıyor, belki Hegel'in ifadesiyle 21. yüzyılın sonuna doğru. Minerva'nın barkışı havalanabilir. Ama şu an olgulara bakmak durumundayız. Yeni bir dünya kuruluyor yani. Çok Bu hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem coğrafyamızda. Teşekkür ederim. Şöyle arkada vardı, sonra size geçelim. Buyur. Hocam ben e, haber Habermas'ın 68 olaylarla ilgili e, düşüncelerini öğrenmek istiyordum. Bu tür yorumları var mı 68 olaylarla ilgili? Şöyle söyleyeyim. Eee biliyorsunuz Habermas'ın hocası Adorno. Adorno'nun 68 olaylarıyla ilgili Marküze ile tartıştığını biliyoruz. Yani Marküze 68 olayların hatta neredeyse hareketin teorik önderlerinden biri. Adorno biliyorsunuz üniversiteyi öğrencileri işgal edince polis falan çağırıyor ve bu ciddi bir tartışmaya yol açıyor. Şimdi tabi Habermas'ın birazcık daha buradaki durumu farklı. Şöyle e, olumlayan bir tarafı var 68 olaylarını ama tabi Habermas daha çok böyle müzakereden e, diyalogdan filan yana e, daha sonraki yıllarda düşüneceği için sonuçta o hareketin içerdiği bir takım şiddet dinamikleri de var. E, bu noktayla bir şey koyuyor arasına ama kamusallık bağlamında meseleyi çünkü kamusallık bağlamında hep aldığı için habermez. Kamusallık ve kamusal alandaki o sivil itaatsizlik buraya kadar tamam. Ee, ve eleştiri gücü, ifade özgürlüğü, işte iktidarı eleştirme bu noktalarda herhangi bir sıkıntısı yok. Ama ne ki o sivil itaatsizliğin ötesine geçip başka bir boyut kazanıyor orada bir duruyor habermez. Öyle söyleyebilirim. O zaman 68, 68 olaylarına biraz önce söylediğiniz e, yani geçmiş yüzyılın bir örneği olarak bakabiliriz. Yani olursa öyle olur. Gibi bir örnek teşkil ediyor diyebilir miyiz? Ne gibi? Tamam. Yani 20. yüzyılı geçtik dediniz ya 20. O, yüzyıl o, yüzyıl evet. Yüzyıl. Yani 20. yüzyıla bir denendi. De 68'de bunun bir örneği yani en büyük kalkışma olarak evet, de, evet. o tarz. Teşekkür ederim. Öz ve yabancılaşma kavramları ne? önemseyip çok güzel detaylı anlatmıştınız. Yani ben bu alanda bu teknoloji bu teknoloji boyutunda bu kavramları nasıl açabileceğinize nasıl bir yeni bir misyon diyeceğinizi öğrenmek istiyorum. Yani o Marx'ın yabancılaşma kavramını bir projeksiyon getirmenizi rica ediyorum. Güzel soru. Biraz düşünmek lazım üzerinde. Evet. Ee... Şöyle diyebiliriz. Şimdi yabancılaşma tabi Marx'ta. Yabancılaşmadan sonra bir de biliyorsunuz şeyleşme kavramı. Lukas'ta ve Adorno kullanıyor çok? Yani artık o en uç boyut. Yani tüm ilişkilerimizin şeyler arasındaki ilişkiler dönüşmesi. Eğer teknolojinin kendisi bütünüyle doğamızı hapsettiyse aldıysa dolayısıyla biz teknik özün açılımına göre doğamızı şekillendiriyoruz demektir bu. Özün öyle bağlayabiliriz. Bu bağlamda da teknolojik aygıtlar ve onlar arasındaki ilişkilerin kendisi insanın ilişkilerin yerini almıştır. Diyebiliriz. Yani mesela biraz önce verdiğim örnek işte doğum günü kutlanıyor. Bir an var. Orada doğal bir ilişki var. Ama siz onu sadece fotoğraf çekmeye ve o fotoğrafı Facebook'a koyarak paylaşmayı indirgemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunu da bir şeyleşme olarak okumak mümkün. Bu bağlamda. Yani bir şekilde haber ben e, düzeltiyorum. Marcuse'nin şu tezi çok önemli. Ontolojinin yerini teknoloji almıştır diyor. Dolayısıyla öz ve insan doğası tartışmasında da buradan bakılabilir. Yani insan doğasının Teknikleştiğini söylemek bu. Ontolojinin yeni teknoloji almıştır demek bu anlara geliyor. Tamam mı? Buyurun. 1968 Evet. Etkisi olduğu çok fazla. Orta Teknik Üniversitesi'nde 1969 yılında en çok okunan kitaplardan bir tanesi bu tek boyunca insandı. Ve hatta Bimanık Fakültesi tarafından Hargat Markuz ile ilgili açık öğrenciler arasında bir söyleşi tercihlenmişti. Ee, çok tabii yani 68'de çok e, belirleyici bir isim Marx'e. E, epey üniversitelere gidip konuşmalar da bu anlamda yapıyor. Yani şöyle tek boyutlu insanda bu e, teknolojik rasyoneliteye karşı öne çıkarılabilecek şeyler sıralıyor Marx'e. Ama e, tam olarak orada e, sundukları teknolojik rasyonelitenin gölgesi altında kalıyor. Problem. Ama sonra işte özgürlük üzerine bir deneme, estetik yazıları falan. ve işte o yeni sol olarak tarif ettiği e, kitlelerin kendisi işte kadın hareketi kadın hareketi üzerine yazan ilk isimlerden biri var bize. E, ondan sonra genişlik hareketleri, e, işte üçüncü dünya hareketlerinin başkandıcısı bu anlamda tabii önemli bir fikir. Evet, önce teşekkür ederim. Öncelikle bir daha şey söyleyeyim. Ee, bana öyle geliyor ki, liderlik durumu ve toplumların bir kalıntısı. Bugün de toplumlar kendi gizli güçlerini, siyasal kültürel toplumsal gizli güçlerini tam olarak işlevsel duruma getirmediklerinden liderlere yaslanmaya çalışıyorlar. Dünyada da böyle bir gelişim var, Türkiye'de bunu yaşıyor. Oysa, biraz önce sizin de değindiğiniz gibi 21. yüzyıl Farklı bir siyasal yapılanmaya öncüklemeye gideceğine göre liderlik kurumunun bu yeni siyasal süreçte yeri işlevi ne olabilir? Bence işlevsizleşiyor gibi görünüyor ortak aklın karşısında. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Hocam şimdi tabii bu tespiti yapmak için erken bence. Yani bir, umut edebiliriz bunu ama. E, Tespit için erken çünkü şöyle bir şey de var yani, yani da oluyor. Şöyle ya. bir tespit de var hocam yani aynı zamanda. Şimdi eğer gerçekten yaşadığımız dünyadaki insanlar otomobillerini yitirmiş yitirdilerse bu tespit doğruysa kendi varoluşlarını başka bir varoluşa aktararak bir şekilde sürekli yeniden üretmek isteyebilirler, bunu arzulayabilirler. Şimdi Dönüz'ün e, Hitler faşizmiyle ilgili çok iyi bir tespiti var. Diyor ki bu insanlar faşizma arzuladılar. Diyor. Yani tek bir liderle kendilerini özdeşleştirerek kendi varoluşlarını yeniden üretmeye çalışırlar. Yani bu aynı zamanda tabii bir varoluş krizi. Yani teknoloji problemi de bunu getiriyor aynı zamanda. Biraz önce söylediğimiz, anlattığımız bütün hikayenin arkasında böyle bir tema. Dolayısıyla işte o yüzden Hegelciliği yani yeni bir dönem açılmışsa bir olgulara bakalım. Dolayısıyla e, bu olgulardan yola çıkarak belki tespit yapabiliriz ama 21. yüzyıla özgü bir faşizm modeli ya da modelleriyle de ben karşılaşacağımız düşünüyorum. Bayre evet. Yani e, böyle bir e, alan açılıyor aynı zamanda ama sizin tabii lidersizlik fikrinizi umut edelim. <gülüyor> yani herkesin katılarak, tartışarak, bir şekilde kendi otonomisini katarak bir demokratik politik pratik görmesi tabii gönlümüz hep bundan yana. Buyurun. Hocam ben de diğer Nicle'ye gerçekten teşekkür ederim. Günümüzü değerli kıldı. bu çalışmayı. Teşekkür ederim. Konuşmalarınızda vermiş olduğunuz örneklerde ve e, bize aktar... şey olursa duyamıyorum çünkü. <gülüyor> Konuşmanızdan vermiş olduğunuz örneklerde ve bize aktardığınız düşünürlerin görüşlerinden örtük olarak bir düşünce olduğunu ben ee, anladım kendimce. Özgürleştirici olan iyidir. Özgürleştirici olmayan kötüdür. Özgürleştirmenin önleket olan kötüdür. Teknolojiyi de bu bağlamda değerlendiriyoruz gibi geldi bana. Doğrudur. Ee, doğrusu e, ama şu, ben kendimce okuduğum e, araştırdığım kadarıyla toplumların özgürlük hareketlerinin bile başladığı nokta genellikle özgürlüğün kaybedildiği nokta değil özgürlüğün kaybedilmesine bağlı olarak konforun kaybedildiği noktada başlıyor. Yani özgürlük hareketlerinin özgürlük hareketi olabilmesi için salt daha kaybedilecek şeyler varken salt özgürlük için onlardan vazgeçebilecek bir bilince sahip olunması gerekiyor. Yani bu yüzden zaten özgürlük attığın bir kategorisi değil mi? Mutlaka. Yani teknoloji bir yandan en son <gülüyor> geldiğiniz noktada özgürleştirici bir özelliğe sahip olabilir. Evet. böyle bir şey Katılıyorum bu imkana. Ama teknoloji aynı zamanda özgürleşmek için harekete geçmeye e, aday olan topluluğa vazgeçilmesi çok daha zor olan pek çok kolaylıklar da sağladığı için iyilik yoluyla bir kötülük yapıyor. Yani o kadar çok e, şey, Demir vermiş olduğunuz işçi ailesinin televizyon seyrederek sınıf bilincinden uzaklaşması örneğinde olduğu gibi o televizyon ona ucuz bir şekilde özgürleşmenin yoluna çöktendirilmek yani, içinde. Dolayısıyla özgürlüğü için bir sınıf bilinçli. Özgürleşme bir... demeyelim de orada mutluluk diyelim. bu ikisi şey. birbirinden ayırdın. Evet. Ee, yani bu anlamda bir bir e, e, o özgürleşme için vermiş olduğunu yani bir el verirken öbür geri mi alıyor acaba diye. Teknoloji mi? Evet. Yani tabii işte böyle bir dolayım var zaten. Sabidim var. Bir de e, konuşmanın başında aydınlanmanın diğer ile ilgili olarak aydınlanmayı eleştiren, okuldan aklı eleştiren bir e, pasaj anımsiyon ve bunları dinlerken bunlar bu sizin yaptığınız yorumlar tabii e, elde tutulur, yerli yerinde yorumlar oluyor. Siz bir bu konuyu iyi kavramışım. bilen birisi olarak için anlayabiliyoruz ve ama genelde buradan yola çıkarak aklı eleştirmek, onun da yerine başka bir şeyleri koymak eğilimi doğuyor başka yerlerde. Ee, i̇şte akıl insanlığı bu noktaya getirdi, akıl işte Auschwitz'lere getirdi, dünya savaşlarını getirdi, akıl fetişliğini şunu yaptı, bunu yaptı derken hep aklıma benim şu soru geliyor. Hırsızın hiçbir suçu. Bu, bu soruyu Alem Badyo soruyor. Böyle değil tabii. <gülüyor> ee, özellikle kötülük problemini, biliyorsunuz bu soykırım meselesini kötülük problemiyle okuyorlar. İşte Arendt, Adorno falan. Yani bu bir şekilde kötülük problemini tabii Hocam Arka'da ortaça felsefesinin uzmanı yani adli değil burada şey yapmak. Yani aslında teolojik bir problem. Orta çağda. Ama modern dünyada tabii başka bir noktaya taşınıyor ve soykırımla ilişkili olarak tartışılıyor. Alem Badyo'nun sorusu şu. Kötülük problemini metafizik bir problem haline getirerek, çünkü metafizik problem haline getirdiğini düşünüyor Adorno örneği. Getirerek aslında o kötülüğü yaratan politik kaynı, toplumsal tarihsel kaynı, iktidar gölgelenmesine yol açmış olmuyor mu? Yani sadece o soykırımın bir şekilde şey yaparak e, kötülükle ilişkilendirerek ve bunu akılla ilişkilendirerek aslında o mekanizmayı harekete geçiren politik güçleri bir şekilde gölgelemiyor mu yani o politik güçlerin o durumu ortaya çıkartan tarihsel toplumsal koşulların tartışılmasına, somutun tartışılmasına ihtiyaç var yani yani durup dururken bunlar olmadı olaye yani o, evet yani bir tür o koşulun kendisinin analizini yapmak o yüzden bunu Badio zaten soruyor Badio evet Ali Badio Mikrofonu almışken bir soru daha sonra miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ele geçirdim bırakmıyorum. Ee, Yusuf hocama da belki e, cevap olacak bir soru olabilir. Biraz önce söylediği soru ilgili. E, e, liderliğe ihtiyaç oluyor ve pek e, ortadan kalk, e, kalkacak gibi de gözükmüyor bana. Belki şöyle bir çözüm olur mu? Anayasa cisimleşerek e, bu tür bir pozisyona geçebilir mi dünyada? Yani bu tür bir teknolojiyi kullanarak, bu tür bir girişim Sizce çok mu ütopik veya çok mu böyle bilim kurgu gibi geliyor? Hangi anayasa? <gülüyor> Anayasayı e, evrenselleştirelim mi diyorsun? Yani soruyorum. Evet. Şimdi evren çok teşekkür ederim. Tabii ben anladım. Biraz böyle hareket katayım diyorum. Şimdi ben bu tartışmayı kozmopolitanizm bağlamında bir sürü düşünür yapıyorum. Çok güzel bir katkı yaptınız. Teşekkür ediyorum. Ben o noktayı tabii aklıma gelmedi o anda. Özellikle Kant, Habermas, Arendt. Kozmopolitizm üzerine yazıyorlar. Yani dünya yurttaştı. Bir dünya anayasası yapmak mümkün. Dolayısıyla bu lidersizlik meselesini tabi böyle bir e, anayasa ve aynı zamanda tabi bunun tartıştığı metnin, metinlerden birinin adı Kant'ın ebedi barıştır. Bakın yani Kant şunu söylerim yani savaşın olduğu yerde bir yani böyle dünya yurttaşlığından, haklardan öyle bunlardan söz edemeyiz. En problemli, en bela şeydir savaş iken. Yani anayasa tartışması, barış, yurttaşlık, haklar, yasa, akıl tabii. Bunlar hep iç içe geçen şeyler. Dolayısıyla hani bu bağlamda tabii ki düşünülebilir. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ben liderlik konusundaki şeye bir şey eklemek istiyorum. Bu bir kültür ve gelişmişlik sorunu. Bizimki gibi az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde böyle uzun müddet iktidarda kalan liderler var. Yani bütün dünyayı bakın. Az gelişmiş ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde bir tanesi başa geldi mi? 15, 20, seneden aşağı kalmıyor. Evet. Ama böyle liderler gelişmiş ülkelerde yok. Avrupa ülkelerinde yok, Amerika'da da yok. Onun için sanıyorum ki toplumlar daha iyi geliştikçe ister istemez o tarafa doğru gidecek. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Çok hızlı bir teknolojik ve bilimsel gelişmeyi İçinde yaşıyoruz, son yüz evet. yıl. Peki burada insan beyni nasıl şekilletir, nasıl geçiyor burada? Yetişemediği zaman mutsuzluk ortaya çıkıyor mu? Yani fizyolojik beyin gelişmesi nasıl bir şey oluyor bunu öğrenmek istiyorum. Ha, onun tam yanıtı bende yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şunu söyleyebilirim. Sürekli tabi çoğunuzla karşılaşıyoruz. Ee, kızım benim 17 aylık oluyor bu 7 Nisan'da. Şimdi tabi telefonu görünce hemen diyor ver bana. Ondan sonra ve şimdi şeyi kavradı yani bir iki hamlede o yana etmeyi kavradı. Yani buradan çıkarabileceğim epey adapte olabiliyor yani hızlı bir şekilde adapte olabiliyor. Ama tabii diğer e, mesele daha herhalde konunun uzmanı tarafından yanıtlanabilecek bir soru. O benim boyutuma aşırı. Buyurun. Konumuzun içeriğine ne kadar kalmış şey bilmiyorum ama bir şey söylemek isterim, sormak isterim aynı zamanda. Günümüzü yöneten, dünyayı yöneten birkaç aileler olduğu söylenir Dünyayı yöneten aileler olduğu söylenir mektedir. Ne kadar doğru bu? Eğer bu doğruysa Aile. Tüm... Aile. Aile. Evet. Eğer bu doğruysa dünyanın barışın, dünyaya barışın gelmesi mümkün olabilecek mi acaba? Ee, şöyle tabii yani eğer belli bir takım gruplar bütün her şeyi şekillendirmeye ve buna göre planlamaya devam ederse barışın gelmesi. Yani sahiçi bir barıştan söz ediyoruz. Mümkün değil. Zaten bunun işte Kant, Kesinlikle. Habermas, ee, bunun için gerekli olan teorik ve pratik koşulları da bize aktarıyor. Yani mesela o ebedi barış metnine bakarsanız e, bir takım maddeler görürsünüz orada. Yani devletlerin şöyle şöyle yapması lazım. Şunu yapması lazım. Mesela diyor ki e, her devletin cumhuriyetçi bir rejime sahip olması lazım. Neden? Çünkü haklarla bağlantılı, ödevlerle bağlantılı ortaya çıkan bir eğilimle ilişkili olarak. Ama söylediğiniz noktada yani böylesi bir egemen pozisyonda olan gruplar var olduğunu varsayarsak çok kolay görülmüyor yani sadece bir bu olması. Yani e, yani sizin sorunuzdan şöyle bir imai kastediyorum. Yani kapitalizmin yıkılması mı lazım? yani Değil mi? Hani böyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu tabii politik bir tartışma. Buranın şeyi değil. Var mı başka soru yok herhalde. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.